Neml Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ta-Sin İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan kitabın ayetleridir. Müminlere bir kılavuz ve muştudur o. O müminler ki namazı kılar, zekatı verirler ve ahirete tam bir biçimde inananlar da onlar. Şu bir gerçek ki ahirete biz kendi için süzeyip püsle. Bu yanılar kalpleri körelmiş olarak şaşkınlık içinde bocalar dururlar. İşte bunlardır kendilerine azabın korkuncu öngörülen. Ahirette hüsrana uğrayacaklar da onlardır. Emin ol ki sen bu Kur'an'a hakim ve alim bir kudret tarafından muhatap kılınıyorsun. Hatırla o zamanı. Musa Ailesine şöyle demişti. Ben bir ateş fark ettim. Ondan size bir haber getireceğim. Yahut parlak bir kor getireceğim ki ateş yakıp ısınabilesiniz. Musa ateşe vardığında şöyle çağrıldı. Ateşteki kimse de ateşin çevresindekiler de kutsal ve bereketli kılınmıştır. Ve alemlerin Rabbi olan Allah bütün eksiklik ve iğretiliklerden arınmıştır. Ey Musa, kuşkun olmasın ki ben Allah'ım, aziz olan, hakim olanım. Asanı bırak. Bunun üzerine Musa, asayı çevik bir yılan gibi titreyip kıvrılır görünce, gerisin geri kaçtı ve arkasına bakmadı. Korkma ey Musa, benim. Benim huzurumda elçi olarak gönderilenler korkmaz. Zulme bulaşan müstesna. O da bunu kötülüğün arkasından güzelliğe çevirirse hiç kuşkusuz ben gafurum, rahimim. Elini koynuna sok. Firavun ve toplumuna yönelik dokuz mucizeden biri olarak pürüzsüz ve lekesiz bembeyaz bir biçim çıkacaktır. O Firavun ve yandaşları gerçekten fıska batan bir topluluk haline geldiler. İşte bu şekilde ayetlerimiz göz ve gönül açar bir biçimde onlara geldiğinde şunu deyiverdiler. Açık bir büyüdür bu. Zulüm ve böbürlenme ile ona karşı çıktılar. Oysa ki özbenlikleri onun gerçekliğine kanaat getirmişti. Bak da gör nasıl olmuştur o bozguncuların sonu. Andolsun biz Davud'a da Süleyman'a da bir ilim verdik. Onlar şöyle dediler. Bizi mümin kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Süleyman Davud'a mirasçı oldu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bir şey verildi. Kuşkusuz bu apaçık lütfun ta kendisidir. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları Süleyman'ın huzurunda bir araya getirildi. Onlar, düzenli bir biçimde sevk ediliyorlardı. Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle seslendi. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler. Bunun üzerine Süleyman karıncanın sözüne güldü ve dedi, Rabbim bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, Hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkan ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok. Kuşları teftiş etti de dedi ki, Hüd neden göremiyorum yoksa kayıplara mı karıştı? Ona acımasızca azap edeceğim belki de onu boğazlayacağım. Yahut da bana mutlaka açık bir kanıt getirecek. Az sonra hüd, hüd gelip şöyle dedi, senin fark edemediğin bir şeyi fark ettim ve sana sabahdan parlak bir haber getirdim. Sabahlılara hükünen bir kadın buldum. Kendilerine bir pay verilmiş, kocaman bir tahtı var. Onu ve toplumunu Allah'ı bırakıp güneşe secde eder buldum. Şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar. Göklerde ve yerdeki sırrı açığa çıkaran... Onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilen Allah'a secde etmemek gayretindeler. O Allah ki, Tanrı yok kendinden başka. O büyük ışın Rabbidir o. Süleyman dedi, Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın göreceğiz. Şu yazımı götürüp onlara at. Sonra onlardan uzaklaş da bak bakalım nasıl davranacaklar. Melike dedi ki, Ey ileri gelenler! Bana önemli bir mektup bırakıldı. Süleyman'dan bir mektup. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla başlıyor. Söylediği şu. Bana büyüklük taslamaya kalkmayın. Teslim olarak huzuruma gelin. Melike dedi. Ey danışmanlarım! Bu meselem konusunda bana fikir verin. Siz onaylamadıkça hiçbir işe kesin karar vermem. Dediler ki. Biz çok güçlüyüz, çok yaman savaşırız, buyruk senin, ne karar vereceğini sen bilirsin. Melike dedi, şu bir gerçek ki, krallar bir kente, bir memlekete girdiler mi, orada bozgun çıkarırlar, oranın onurlu insanlarını zelil sefil ederler, İşte böyle yaparlar. Şimdi ben onlara bir hediye göndereceğim ve bakacağım elçiler neyle geri dönecekler. Elçi Süleyman'a geldiğinde o dedi ki, siz bana bir mal ile destek mi veriyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha kıymetlidir. Sizin hediyenizle benden çok siz ferahlarsınız. Seni gönderenlere dön. Vallahi karşı koyamayacakları ordularla üstlerine gelirim ve onları oradan başları eğik aşağılanmış bir halde sürer çıkarırım. Süleyman kurmaylarına dedi ki, onlar teslim olup huzuruma gelmeden önce o kadının tahtını hanginiz bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit şöyle dedi, sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben bunu yapacak güçteyim ve gerçekten güvenilir biriyim. Kendinde kitaptan bir ilim olan kişi de şöyle dedi, ben onu sana gözünü açıp yumuncaya kadar getiririm. Derken Süleyman tahtı yanında kurulmuş görünce şöyle konuştu Rabbimin lütfundandır bu Şükür edeceğim nankörlük mü diye beni denemek istiyor Esasında şükreden kendisi lehine şükretmiş olur Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim ganidir, cömerttir Emir verdi Onun tahtını başkalaştırın Bakalım tanıyacak mı? Tanıyamayanlar arasına mı girecek Melike gelince şöyle denildi Senin tahtın da böyle mi Dedi bu sanki o Zaten daha önce bize bilgi verilmişti Ve biz müslüman olmuştuk Daha önce Allah dışında ibadet ettikleri Onu engellemişti Çünkü o küfre sapmış bir topluluktandı Ona denildi köşke gir Melike onu görünce su sandı ve baldırlarını açtı. Süleyman dedi ki, o cilalı sırçadan yapılmış parlak bir avlu zemin. Melike dedi, Rabbim doğrusu ben öz benliğime zulmetmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oluyorum. Andolsun Semud'a da kardeşleri Salih'i şunu tebliğ etmek üzere gönderdik. Allah'a kulluk ibadet edin. Bir de ne görelim? Onlar birbiriyle boğuşan iki fırka olu vermişler. Salih dedi: "Ey toplumum, iyilikten önce kötülüğü istemede aceleniz niye? Merhamet görebilmeniz için Allah'tan af dileseniz olmaz mı?" Dediler: "Sen ve beraberindekiler yüzünden başımıza uğursuzluk geldi. Sen ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz." Dedi, uğursuzluk kuşunuz Allah katındadır. Daha doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz. O kentte hep bozgun çıkarıp barışa hiç yanaşmayan dokuz çete vardı. Allah adına yeminleşerek şöyle dediler. Ona ve ailesine bir gece baskını yapalım, sonra da velisine şöyle diyelim. Biz onun ailesinin öldürülüşüne tanık olmadık. Vallahi doğru söyleyenleriz. Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk ama şuursuzluk eden onlardı. Bir baksana nasıl oldu tuzaklarının sonu, işte onları da topluluklarını da hep birlikte yere geçiriverdik. İşte sana onların işledikleri zulümler yüzünden çöküp ipissiz kalmış evleri. Hiç kuşkusuz bunda ilmi kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır. Biz inananları, korunup sakınanları kurtardık. Lut'u da Resul olarak gönderdik. Toplumuna şöyle dedi. Gözünüz göre göre şu iğrençliği yapıyorsunuz ha? Siz şehtinizi tatmin için kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz cehalete saplanmış bir topluluksunuz. Toplumunun cevabı sadece şunu söylemek oldu. Çıkarın şu Lut ailesini kentinizden. Bunlar temizlik tutkunu olmuş kişilerdir. Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. Onu arkada kalanlardan biri olarak takdir etmiştik. Üzerlerine bir de yağmur yağdırdık. Uyarılmış olanlar üzerine inen yağmurdan ne kötüdür. De ki hamd Allah'a. Selam onun seçip yücelttiği kullarına. Allah mı hayırlı yoksa onların ortak tuttukları mı? Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size bir su indiren mi hayırlı? Biz o suyla sizin için gözler gönüller açan bahçeler bitirdik. Sizin onların bir tek ağacını bitirmeniz mümkün değildi. Allah'ın yanında bir ilah mı var? Hayır ama onlar döneklik eden bir topluluktur. Yoksa yeri bir karargah yapıp şurasına burasına nehirler serpiştiren, üzerine dayanıklı dağlar konduran ve iki deniz arasına bir engel yerleştiren mi hayırlı? İlah mı var Allah'ın yanında? Hayır. Ama onların çokları ilimden nasipsizliği sürdürüyorlar. Yoksa zorda kalan yalvardığında onun imdadına yetişip sıkıntı ve kederi kaldıran, sizi yeryüzünün hükmedenleri kılan mı hayırlı? Allah'ın yanında bir ilah daha mı var? Ne kadar da az ibret alıyorsunuz. Yoksa size karanın ve denizin karanlıkları içinde yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen mi hayırlı? Allah'ın beraberinde bir ilah daha var. Allah onların ortak tuttuklarından uzaktır, arınmıştır. Yoksa yaratmaya başlayıp sonra tekrar tekrar yaratan ve sizi gözeten ve yerden rızıklandıran mı hayırlı? Allah'ın yanında bir ilah mı var? De ki, getirin susturucu kanıtınızı eğer doğru sözlüler iseniz. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Hayır, onların bilgileri ahiret konusunda yetersiz kalmıştır. Daha doğrusu onlar, ondan kuşku duymaktadırlar. Hayır, hayır! Onlar onu göremeyecek kadar kördürler. İnkarcılar dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz bundan sonra ortaya mı çıkarılacağız? Yemin olsun, bununla şimdi biz önceden de atalarımız tehdit edildi. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değil. De ki, Yeryüzünde dolaşın da bir bakın nice olmuştur günahkarların sonu. Onlar yüzünden tasalanma, kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü de sıkıntıya düşme. Eğer doğru sözlülerseniz bu vaat ne zaman derler? De ki acele isteyip durduğunuzun bir kısmı belki de arkanıza takılmıştır. Senin Rabbin insanlara karşı gerçekten lütufkardır fakat çokları şükretmezler ve senin Rabbin onların göğüslerinin sakladığını da açığa vurduğunu da çok iyi bilir. Yerde ve gökte hiçbir gayip yoktur ki açıklayıcı bir kitapta olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu Kur'an İsrailoğullarına ihtilafa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatıyor. Ve elbette o inananlara bir kılavuz ve rahmettir. Rabbin o İsrailoğulları arasında hükmünü verip gereğini yapacaktır. Azizdir, alimdir o. Allah'a dayanıp güven. Çünkü sen apaçık gerçeğin üzerindesin. Sen ölülere işittiremezsin. Eğer dönüp giderlerse sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Ve sen düştükleri sapıklıktan körleri de çıkaramazsın teslim olmuş kişiler halinde ayetlerimize inananlardan başkasına sesini duyuramazsın. O söz tepelerine indiğinde yerden onlar için bir dabe çıkarırız da, o onlara insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler. O gün her ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir zümre derleriz de, onlar toplu halde ortaya sürülürler. Geldiklerinde Allah onlara, Ayetlerimizi onlara ilminiz yeterli olmadığı için mi inkar ettiniz yoksa başka bir iş mi yaptınız der. İşledikleri zulümler yüzünden o söz tepelerine inmiştir. Artık tek kelime söyleyemezler. Görmediler mi biz geceyi içinde dinlensinler diye, gündüzü de gösterici bir ışık olsun diye oluşturduk. İşte bunda inanan bir topluluk için elbette ibretler vardır. Sura üfürüleceği gün Allah'ın dilediği dışında herkes göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaklardır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde onun huzuruna gelir. Sen dağlara bakar da onları donuk durgun görürsün. Oysa ki onlar bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır o. İyilik ve güzellik getirene getirdiğinden daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan güvene çıkmışlardır. Kötülük getirenlerin ise yüzleri ateşte sürtülür. Sadece yaptıklarınızla cezalandırılırsınız. Ben sadece bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Orayı saygıya layık kılmıştır o. Her şey onundur. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an okumakla emrolundum. Artık kim yola gelirse kendi nefsi için gelir. Sapmışa gelince böylesine de ki ben uyarıcıla biriyim. Hepsi bu. Ve şöyle yakar. Hamdolsun Allah'a. O size ayetlerini gösterir de siz onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.